Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben müsaadenizle her zamanki gibi yorumları kapatayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan-ı şerifin son fatiha tefsiri dersindeyiz. Haftaya bugün inşallah bayramımız olacak. allah Teala her anlamda. Dünyevi, uhrevi sıkıntılarımızın bertaraf edildiği hakiki bir bayram eylesin inşallah ee, gördüğümüz görmediğimiz bildiğimiz bilmediğimiz şerlerden muhafaza edip kendi katında e, saklı bulunan nice nice hayırlara bizleri muvaffak etsin cümlemizi inşallah şimdi arkadaşlar bayramdan sonra da devam edeceğiz ama gün ve saat konusunda yeni bir düzenleme yapacağız onu size duyururuz inşallah e, kaldığımız yerden devam edelim biz e, Besmele'nin tefsirindeyiz seniz Fatihaya geçemedik biliyorsunuz e, Besmele'nin e, kelimelerini tek tek ele alarak e, hem lügat bakımından hem felsefi ve kelami bakımdan e, işari bakımdan çok derin e, izahlar yaptı Elmanlı Hamdi Yazır üstelik ben size e, yazdıklarının tamamını da aktarmadım ama aşağı yukarı 3'te 2'sini okuduk beraber sizinle şimdi Rahman ve Rahim isimlerindeyiz ee, görüyoruz ki dedi Rahman ve Rahim ikisi de rahmet maslarından mübalağa ifade eden birer sıfat olmakla beraber aralarında ehemmiyetli farklar vardır. Bu farkları göstermek için müfessirin hayli izahatta bulunmuşlardır. Biz şu kadarıyla iktifa edeceğiz diyor, yetineceğiz diyor. Ee, şimdi buraya biraz dikkat kesilelim. Çünkü e, Rahman ve Rahim arasındaki ince nüansta Rabbimizin adaleti var. Bizim amellerimizin iki cihandaki karşılıkları var. Hem ona olan kulluğumuzu ifa etme yani şükrü, şükran borcumuzu yerine getirme görevi hem de bu ifa ettiğimiz kulluğun inşallah karşılığını alma bahisleri hepsi bu Rahman ve Rahim isimlerinin içerisinde toplanmış. Rahmaniyet ezele, rahimiyet la ezale nazırdır. Bunları biraz anlattım geçen hafta fakat bir başlangıç noktası olması için geriden alıyorum. Binaenaleyh mahlukat yani Cenab-ı Hakk'ın rahman oluşu başlangıcın sonsuzluğuyla, başlangıcın olmaması yönünden ezele ait. Rahim olması da la ezel yani sonunun olmaması itibariyle. Her iki yani başlangıcındaki sonsuzlukla, Sondaki sonsuzluğu kuşatan iki rahmet, rahman ve rahim isimleri. Binaenaleyh mahlukat merhameti rahmaniyeden iptidaen başlangıç olarak taalluku izafetle, taalluku izafet yani Allah'ın kulu oldukları için, Allah'ın mahluku oldukları için, onunla aralarında böyle bir bağ olduğu için ve merhameti rahimiyeden yani rahim isminin içerdiği merhametten intihaen netice itibariyle taalluku fiili ile. E, amele bağlı bir bağ ile mütenaim ve müstefit olurlar nimetlenirler ve yararlanırlar bu noktaya işaret için dünyanın rahmanı ahiretin rahimi denilmiştir bunu biraz söylemiştim size akılda kalması için tekrar edeyim e, Allah Teala'nın bütün mahlukata e, onları daha var etmeden önce var ederken e, peşin peşin verdiği merhamet peşin peşin yaptığı ikramlar hepsi rahman isminin tecellisidir Sadece bununla kalsaydı allah Teala burada bir adalet eksikliği olacaktı. Çünkü e, güzel davrananla davranmayan, işte bu Allah'ın verdiği nimetleri bilen, e, ikrar eden, kabul eden ve buna teşekkürle, şükürle, karşılık verenle vermeyen, nankörlük yapanlar bir olmuş olacaktı. Yani hepsi sonuçta bu nimetlerden eşit olarak yararlanıyorlar. Yani yaratılıştan verilen nimetlerden. İşte Rahim ismi o adaletin tesisi için ve kullardaki bizlerdeki yani sonuçta ekstra ulaşmak istediğimiz bir merhamet, bir ödül, bir mükafat yerine o varabilmek ve bunun bizde doğurduğu motivasyon için, doğuracağı motivasyon için ihtiyacımız var Rahim ismine. Çünkü Rahim ismi başlangıçta verilen o nimetleri doğru yolda kullananlara Allah Teala'nın nihayette, sonda da tekrar ekstra başka merhametlerle, başka lütuflarla karşılık vereceği anlamına geliyor. Bu yüzden dünyanın rahmanı, ahiretin rahimi denmiş. Cenab-ı Allah dünyanın da ahiretin de hem rahmanı hem rahimidir. Ve bu tabir dahi seleften menkuldür. Yani böyle rivayetler var klasik kaynaklarda. Fakat her ikisinde evveliyet haysiyetiyle rahman, ahiliyet haysiyetiyle rahim olduğuna işaret için rahmanı dünya ve rahimi ahiret denilmiştir ki hem müminlerin hem kafirlerin rahmanı Anlaşılıyor değil mi? Çünkü az önce izah ettim. Ve fakat yalnız müminlerin rahimi denilmesi de bu kabildendir. Neden? Çünkü kendisine iman edip Allah'ın kulu olduklarını itiraf eden ve buna muvafık bir şekilde davrananları rahim ismiyle Cenab-ı Hak ikinci merhametine yani nihai merhametine nail kılacak. Ve kâne bil بِالْمُؤْمِنِينَ Rahima ayeti kelimesinde buna delil olarak gösteriyor. Ahzab suresi 43. ayet-i kerime Allah müminlere çok rahimdir. Müminlere rahimdir ifadesini Kur'an-ı Kerim'den delil gösteriyor. Biraz izah edelim demiş. İki nokta üst üste. Rahman Allah Teala'nın bir ismi hası bir özel ismi olmak itibariyle konuştuk bunu biliyorsunuz. Lafzatullah yerine bile geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de o şekilde kullanılıyor manası ezel ve la ezelî muhittir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ismi yerine geçiyorsa madem hem başlangıcı kuşatır hem nihayeti kuşatır. Yani Cenab-ı Hak bir haşa bir vakte kadar Rahman da ondan sonra Rahman değil denemez madem ki isminin yerine geçiyor. Binaenaleyh bu cins rahmet ve inamın kullardan suduru tasavvur olunamaz. Yani Cenab-ı Hak kıyamet gününde mesela işte hesabı çabucak görmesi de onun Rahman oluşunun bir eseri olacak. Yani Kafirler bile, cehennemlik olacağı belli olanlar bile hesabın bir an önce görülüp nereye gideceklerse gitmek isteyecekler. Çünkü o derece büyük olacak mahşer sıkıntısı. Mesela oradaki seri ül oluşu allah Teala'nın, onun Rahman isminin bir tecellisi olacak. Yani ahirette de bu Rahman devam edecek. Hiçbir zaman Cenab-ı Hak'tan ayrılan bir sıfat değil. Ve... Ee, bu cins bir rahmet yani dostu, düşmanı, inananı, inanmayanı, Cenab-ı Hak'la haşa yani mücadele eden değil mi? Böyle daha iyi propagandacı ateistler var mesela. Allah inancıyla mücadeleye vakfetmiş ömrünü. Mesela bunlara da Allah Teala merhamet ediyor. Rahman ismi o demek. Onları işte nefes alıyorlar, yaşıyorlar, besleniyorlar, vücut sistemleri çalışıyor, dünyadaki işleri yolunda gidiyor, çalışmalarının karşılığını alıyorlar. Bütün bunlar işte Rahman isminin tecellisi. Bu hiçbir insan için tasavvur olunamaz. Kullar için böyle bir şey tasavvur olunamaz. Rahim ise ona muhtas olmadığından ezeliyeti müsterzim değildir ve binaenaleyh bu cismer bu cins merhametin ve inamın kullardan su doğru mutasavverdir. Yani e, kendisine inananlara, kendisini destekleyenlere, kendi yolundan gelenlere, kendisi gibi olanlara ekstra bir şefkat göstermesi, ekstra bir yakınlık duyması bir insan için tasavvur olunabilir. İnsanlar böyledir. Dolayısıyla Rahim ismi insanlar için kullanılabilse bile rahman ismi insanlar için kullanılamaz diyor. Demek rahmeti rahman bir şart bir şart ile meşrut değil iken yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismi tecellisi için hiçbir şart gerekmiyorken rahmeti rahim bir şart ile meşruttur. Bir şarta bağlanmıştır. Allah'a iman etmeye, kulluğunu itiraf etmeye ve ona onun verdiği nimetlere şükürle karşılık vermeye bağlanmıştır rahim isminin tecellisi. Rahmaniyetin Allah'a ihtisası yani hususen Allah'a ait olması ve madaya taalluku fiil ifade etmeyip ancak bir nizafe amil olması ekvanda bilâ şart şey bir umum ifade eder. Yani Allah dışındaki varlıklara e, taalluku fiili ifade etmeyip ancak bil izafe amil olması e, bütün bu kevn aleminde bir umum ifade eder. Yani Allah dışındaki hiçbir varlık e, mutlak anlamda Rahman olamaz. Cenab-ı Hak Rahman olduğu için rahmeti i eziliyesi umumidir. E, yani burada şimdi detaylara girsek bir saat sadece ayırmamız lazım arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminin tecellisinden, aklınıza gelen en mikrokozmostaki en küçük varlıktan, en büyük gezegenlere ve onların oluşturduğu sistemlere varıncaya kadar, insan, hayvan, börtü, böcek, virüs, işte kim ne varsa, hiçbir şey allah Teala'nın Rahman isminin tecellisinin dışında değildir. Neden? Çünkü o bizim, yani biz kendimiz için söyleyelim, Bizim varlığımızın devamı için bu isim şarttır. Yani varlığımızın başlaması ve devamı için bu isim şarttır. Yani Rahman bir an bize tecelli etmeyecek olsa nefes alamayız. Aldığımız havayı ayrıştıramayız. Akciğerlerimizde onu e, vücudumuza yarayışlı hale getiremeyiz. Kalbimiz çalışmaz. Siz, al, yuttuğumuz e, bir yudum suyu boğazımızdan geçiremeyiz. Yani Rahman ismi bütün bu kainattaki işleyişin bu sistemin devam etmesi için şart olan bir e, isim ve bütün bu işleyişin her bir aşamasının, her bir noktasının, her bir anının e, merhametle yürüdüğünü gösteriyor. Merhametle, şefkatle yürüdüğünü gösteriyor. Yani bunu küçük ölçekte kendiniz de tecrübe edebilirsiniz. Hani bir sistem düşünün, mesela bu bir iş yeri olsun ya da bir ev olsun fark etmez ya da işte bir öğrenci hayatı olsun. Orada o hayatı yürüten, onu kay, yani kayyum, o hayatı ayakta tutan, oradaki o sistemi ayakta tutan mihver bir kişilik vardır. Bir oluşum vardır. Onu çektiğinizde, onun elini ilgisini çektiğinde, mesela bir evi dayalı, döşeli, tertemiz, mis gibi yapın, sonra çekin elinizi oradan bir daha Elinizi sürmeyin. Mesela hiç girmeyin içine. Ne olur bir ay sonra, iki ay sonra arkadaşlar. Yani kainatın öyle bir ay, iki ay geçmesi de gerekmez. Hani bir anlığına bile allah Teala'nın Rahman isminin tecelli etmemesi, kainatın bir balon gibi sönmesi demek. Bütün varlığın e, nihayetinin gelmesi demek. Her şeyin ilk halku icadında almış olduğu, ilk yaratılışında almış olduğu bütün mevahibi fıtriye, yani yaratılıştan gelen bütün ihsanlar, bütün giybeler bize karşılıksız verilmiş olan işte dediğim gibi fizik özelliklerimiz, kalbimiz, ruhumuz, aklımız, bütün yeteneklerimiz ve ihtiyacımıza göre düzenlenmiş bir evren. Yani ne kadar hangi gazdan ne kadar lazımsa atmosfer ona göre düzenlenmiş, hangi gıdalara ihtiyacımız varsa hangi coğrafyada. Ona onları yetiştiriyor yani hiçbir şey ihmal edilmemiş bütün bir fıtriye rahmaniyetin izafeti eseridir bu itibariyle eseri rahmetten hali hiçbir mevcut tasavvur edilemez lakin hilkati ula yani ilk yaratılışta verilen e, ilk yaratılışımız sırf vehbi ve cebri'dir. yani bizim orada bir dahlimiz söz konusu değil Bizim bir seçimimiz, bir irademiz söz konusu değil. Allah Teala her birimiz için ne takdir etmişse onu vermiştir. Yani hiç kimsenin kesbü ihtiyarıyla değil, yalnız izafeti rahmaniyeyle husule gelir. Rahman'ın kulu olduğumuz için bize verilir onlar. Taşın taş, ağacın ağaç, insanın insan olması böyle bir rahmeti cebriyenin eseridir. Bu noktayı nazardan alemde her şey Cenab-ı Hakk'ın rahmeti rahmaniyesine müstaharaktır. Binaneley Rahmaniyet, emni am, umumi emniyet, umumi güven. Yani hayatın devam etmesi için kurulu sistemin devamı. Ümidi küldür. Asumanından zeminine, ecramından zerratına, asuman gökler, zemin yer, ecram gök cisimleri, zerrat, zerreler, tozlar. Ervahından eksamına, ruhlardan bedenlere, canlısından cansızına, taşından ağacına, nebatatından hayvanatına, hayvanatından insanlarına, çalışanından çalışmayanına insanlar arasında. Mut, muti'inden asisine, Allah'a itaat edenden isyan edenine, mümininden kafirine, muvahhidinden müşrikine, melaikesinden şeytanına varıncaya kadar alemlerin hepsi rahmet rahmana müstaraktır, gömülmüştür ve bu haysiyetle merhametten, mehafetten azadedir. Yani bu açıdan baktığımızda bir şeyden korkmaları gerekmez. Allah Teala ona yaratılışta işte kuşa ne gerekiyorsa vermişti. insana ne gerekiyorsa vermiş. Hani biraz sonra hava bitecek, biraz sonra su bitecek diye korkmuyoruz değil mi? Çevre felaketleri hariç onları ama Allah yapmadı. Biz kendimiz yaptık. Lakin bu kadarla kalsaydı şimdi en başta söylediğim şeyleri söylüyor Elmalı. İlim ile cehlin, hayat ile mevtin, sahi ile ataletin, sahi çalışma demek. itaat ile isyanın, iman ile küfrün, küfran ile şükranın, hak ile nahakkın, hakkın, adil adil ile zulmün hiç farkı kalmamış olurdu. Çünkü herkese bu ikramlar, bu yaratılıştan verilen ikramlar ve böyle olsaydı alemde şu unu iradeden hiçbir eser bulunmazdı. Yani bizim kendi irademizle bir şey yapma arzumuz olmazdı. Çünkü hani bu şuna benziyor arkadaşlar. Ee, size mesela bütün ücretler eşit dağıtılacaksa çalışanla çalışmayan ee, samimi olanla olmayan işini düzgün yapanla yapmayan arasında hiçbir fark olmayacaksa işte daha kendisini geliştirmiş olan eğitimli olanla olmayan arasında hiçbir fark olmayacaksa ve hayat, hayat şartları eşit olacaksa işte komizmin bir zaman iddia ettiği gibi o zaman insanlardaki o çalışma arzusu, çalışma şevki, yükselme daha başarılı olma daha çok kazanma motivasyonları tamamen söner o yüzden de işte o ülkelere baktığımızda arkadaşlar özellikle ilk çıktıkları dönemde yani o sistemin dışına ilk çıktıkları dönemde hani bir fakirlik için film çekiliyormuş da oranın platosunu geziyormuşsunuz gibi böyle gri, siyah, beyaz böyle bir görüntü hakim insanların yüzündeki umutsuzluk yani şimdi bir kapitalizmi övmüyorum tabi bunun karşısında öyle düşünülmesin fakat Eşitlik en büyük haksızlık bu anlamda e, ve e, yani siz ne yaparsanız yapın hak ettiğiniz ekstrayı kazanamayacağınızı düşünüyorsanız mesela aile ilişkilerinde düşünün yani itaat edenle etmeyen babasına annesine işte hürmet edenle etmeyen işte e, evde yardımcı olanla olmayan eşit olacaksa eşit muamele görecekse her anlamda o zaman niye birileri daha fazla gayret etsin ki öyle değil mi? Neyse bunlar çok tartışmalı konular, oralara çok girmeyelim. Efendim bunların adaletle zulmün, hak ile haksızlığın hiçbir farkı kalmamış olurdu ve alemde şu unu iradeden yani insanın kendi iradesiyle ekstra bir şeyler yapma isteğinden eser kalmazdı. i̇lm irade ile kesb-i ile terakki imkanı münselip olurdu, ortadan kalkardı. Ve o zaman hep tabii olurduk, tabii cebriyundan cebri yundan olurduk. Yani rüzgarın öndeki bir yaprak gibi, hiçbir şeye elimizi bile kıpırdatmazdık, kılımızı bir çünkü ne yapacağız ki yani çalışsak da bir şey değişmeyecek, gayret etsek de bir şey değişmeyecek. Kendimizi o akıbeti zaten Allah en baştan belirlemiş ve zaten biz oraya varacağız. Hani böyle düşünürdük, bazıları böyle düşünüyor. Bunun ne büyük bir atalet sebebi, ne büyük bir tembellik ve ihmalkarlık sebebi olduğunu bu vesileyle bir kez daha düşünelim arkadaşlar hem kendimizi hem Allah Teala'yı fiilde mecbur görür Tabiatı rahmetin icabına tabiatı rahmetin icabına mahkum tanırdık. Çünkü ne onun ne bizim irade ve ihtiyarımızdan bir eser bulamazdık, duyduğumuza gidemez, bildiğimizi işleyemez, arzularımızın yanına varamazdık. Bütün harekatımızda bir taş veya bir topaç gibi yuvarlanır durur veya bir ot gibi biter yeter giderdik. Ahlat'a armut, idrise kiraz, limona portakal. Amerikan çubuğuna çavuş üzümü aşılayamazdık. Görüyor musunuz arkadaşlar bunun nerelere kadar vardığını ne kadar güzel söylüyor. Çünkü o öyle yaratılmışsa öyle kalacak demektir. Orada senin bir çabanın bir sonucu olmayacak demektir. Tarlamıza ekin ekemez, ekmeğimizi pişiremez, erzakımızı, elbisemizi vesaire ihtiyacatımızı sanatlar ve saniyetler vasıtasıyla elde edemezdik. Semalara çıkmaya özenemez, cennetlere gitmeye çare bulamazdık. Hayvan gelir, hayvan giderdik. Yani sadece Rahman olup Rahim olmasaydı allah Teala. Bu şerait altında ise şerait şartlar demek arkadaşlar. Rahma rahmani ilahiye bir kemali mutlak olmazdı. Bir mükemmellik olmazdı. Nitekim işte özellikle çocukları yetiştirirken her şeyi, her şeyi onların hiçbir çabasına gerek kalmadan, hiçbir ortaya bir şey koymasına, bir emek koymasına gerek kalmadan her şeyi onlara hazır olarak sunmak onları böyle güdükleştiriyor, böyle aynen burada anlatıldığı gibi hedefsiz, amaçsız, hale getiriyor. Binaenaleyh Cenab-ı Allah'ın kendi irade ve ihti burada arkadaşlar koşullu sevgiyle koşulsuz sevgiyi de düşünmenizi tavsiye ederim. Adeta e benzetmek yanlış olmasın. Rahman ismi koşulsuz olarak yaratılışta o varlık var olduğu için onu sevmek demek. Rahim ismi de o varlığın ekstra çabalarını göz dikkate alarak ona ekstra bir yakınlık göstermek demek. Dolayısıyla bazen Evet peşinen herkesi koşulsuz olarak sevmeliyiz ama e, bir ortaya bir fark koyana da ekstra bir takdirimiz, ekstra bir iltifatımız, ekstra, ekstra bir yakınlığımız olmalıdır yoksa insanların o ortaya koyacakları farklarla ilgili ümitlerini, arzularını daha en baştan yok etmiş oluruz. Binaenaleyh Cenab-ı Allah'ın kendi irade ve ihtiyarını göstermesi ve onun eseri olarak sahibi irade mahlukat halketmesi, irade sahibi bir yaratık halketmesi, yaratması ve onları hüsnü irade yani iradelerini düzgün kullanmak ve ihtiyarlarına göre ihtiyar seçim demek kendi yaptığınız seçimler hayatla ilgili terakki ettirerek rahmetinden mütenaim ve müstefihit ve bilakis su irade ve kesiplerine göre yani şöyle diyelim Cenab-ı Hak insanın irade sahibi kıldı. Bu irade sahibi varlıklar iradelerini doğruyla kullandıklarında onun rahmetinden yararlanacaklar ve daha da kat kat artacak o rahmet. Eğer aksi istikamette su-i irade ve kesip yaparlarsa yani kendilerine verdikleri Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği irade gücünü kötüye kurulur ve gayretleri kespleri yani amelleri de o doğrultuda olursa ona göre mahrumiyetle elem ve ikap ile acı ve azarlanma ile muatep tutması yani o iradat mecmuunun kendi iradesiyle ahenklerini temin eylemesi ve onlara da rahmetinden bir hisse vermesi muktezâ-i hikmet olurdu işte bir hikmet tabiiye değil bir hikmet ilahiye olan bu hakikati kemaliye'den dolayı Cenab-ı Cenab Allah rahmaniyetinden bir de rahimiyet ile ittisaf etmiş vasıflanmış ve rahma rahmet rahmaniyesi kendine has iken rahmeti rahimiyesinden ehli iradeye de bir hisse ayırmıştır ana kuşlar Eseri rahmaniyet olan sevki fıtrı ile yavrularının başında kanat çırpar. Yani bir annenin yavrusuna daha dünyaya gelir gelmez duyduğu düşkünlük, onu yaşatmak için, onu beslemek için, onun ihtiyaçlarını gidermek için çırpınması rahman isminin tecellisiyledir. Ahlaklı insanlar da eseri rahimiyetle. Rahim isminin eseriyle vücuhu hayır üzerinde rahmu şefkatle müsabaka ederler. Yani hayır yolları üzerinde birbirleriyle yarışırken onların da etkilendiği tesir altında kaldığı isim Rahim ismidir. Nebatatın, hayvanatın. Teşrihi ve menafi azası ilimlerinde nice dekaikle rahmaniyeti hakkı görür okuruz. Yani bitkileri incele, hayvanları incele, bunları incelediğin zaman nasıl çalışıyor, nasıl yaşıyorlar, nasıl gelişiyorlar. Yani sadece ağaçların arkadaşlar nasıl yaşadıkları, nasıl birbirleriyle alışveriş içinde oldukları. Ben mesela sekoya ağaçlarından çok etkilenmiştim. Çok muazzam ağaçlar yani bin yıldan fazla, iki bin yıl hatta. Yani e, 2000 yaşında olan sekoya ağaçları var. Ve e, ilginç olan bu ağaçlar sekoya ağaçları çok çok yüksek, çok büyükler yani. Bir dalı bir ağaç kadar. Ağacın bir dalı bir ağaç kadar öyle düşünün ve e, biliyorsunuz siz de zaten niye anlatıyorum boş boşuna. E, i̇lginç olan şu bu sek ben dedim ki bu sekoya ağaçlarının kökleri de böyle gövdeleri kadar derinlere gidiyor mu? Hiç öyle değilmiş arkadaşlar. Kökleri çok zayıfmış yani gövdelerine nispetle peki nasıl binlerce yıl bunlar böyle ayakta kalabiliyorlar fırtınalar var işte çeşitli doğal e, afetler oluyor zelzeleler oluyor fırtınalar oluyor arkadaşlar yer altından kökleri birbirlerine tutunarak birbirlerini ayakta tutuyorlarmış yani ağaçların gizli yaşamı diye bir kitap var mesela oraya bakabilirsiniz bitkilerin hayatıyla ilgili e, çalışmalar var onlara bakabilirsiniz yani diyor ki bu nebatat ve hayvanatı incelediğimiz zaman Cenab-ı rahmaniyetinin rahmaniyetinin dakayikini inceliklerini yani ne kadar en hani en küçük bir canlıya varıncaya kadar onun bütün ihtiyaçları düşünülecek şekilde varlığı düzenlemiş Rabbimiz. İlmi ahlakta Hayatı Beşer'in kemalat sayfalarında, enbiyanın, evliyanın menakibinde, e azımın terciminde yani büyük insanların tercümihi hallerinde, hayat hikayelerinde de neyi görürüz? İradi ve kesbi olan asar rahimiyeti okuruz. Yani Cenabı Hakk'ın Ekstra vereceği merhamete gözlerini dikerek yani ahiretteki ödüllere gözlerini dikerek hedeflerini oraya yönelterek yeryüzünde iyilik için nasıl çalıştıklarını, nasıl fedakarane işler yaptıklarını, insanların birbirlerine olan hizmetlerini, insanlığa olan hizmetlerini de işte e, ilmi ahlakta ve kemal sahibi insanların biyografilerinde görürüz. İptida başlangıçta çalışana çalışmayana bakmadan vücuda sevk, onları yani varır etmek ve o suretle idare etmek bir rahmeti rahmaniyedir. Bilahere çalışanlara çalıştıkları gayeleri de ayrıca bahşetmek bir rahmet rahimiyedir. Demek ki rahmet rahmaniye olmasaydı biz vücuda gelemez, fıtraten maluk olduğumuz sermayeden, mevahibi zaruriyeden, Celaili niamdan mahrum kalırdı. Yok olurduk yani. Rahmeti rahimiye olmasaydı, yani Rahman ismi sayesinde, Rahman'ın rahmeti sayesinde var olduk. Şimdi Rahimin rahmeti sayesinde, ise, eğer bu olmasaydı, Rahim isminin rahmeti olmasaydı, fıtri sermayelerimizi imal edemezdik. Yani Cenab-ı Hak bana bir zeka vermiş, bir akıl vermiş, bir hayat enerjisi vermiş. Bunu kullanıp bundan bir şeyler üretemezdik. Çünkü niye üreteyim ki? Eğer bana yaratılışta verilenin üstünde bir şey ne dünyada ne ahirette verilmeyecekse, verilecek olan bütün nimetler sadece yaratılışta verilenlerden ibaretse o zaman neden çalışayım? Hilkatı ı bir hat ve bir adım ileri gidemezdik. Deka ik ni'ama yani o ince ve çok hani nasıl diyelim buna ne diyebiliriz? O komplike nimetlere eremezdik. Rahmaniyet isi mutlaka umumi bedbinliğe imkan bırakmayan bir ümidi mutlak diyeisi mutlaka insanı sürüklemez Çünkü Allah rahmandır her yatığı her varlığa değer verdiği için var etmiştir ve onun için onun varlığının devamı için gereken bütün ihtiyaçları da hazırlamıştır Dolayısıyla Biz bir şeyin olmadığını düşünüyorsak o kapının önünde gereksiz yere fazla vakit geçirdiğimiz içindir. Çünkü mutlaka Rahman olan Allah bizim ihtiyaç duyduğumuz varlığımızın devam etmesi için ihtiyaç duyduğumuz şeyi mutlaka yaratmıştır. Bir inayet ezeliyedir. Rahimiyet ise ye'si hassın cevabıdır. Yani kişisel ümitsizliğin cevabıdır. Ve hususi amel amal ve maksadımızın yani davranışlarımızın ve niyetlerimizin, sahi faaliyetimizin zamanıdır, tazmin yani onun garantörüdür. Yani sen çalış mutlaka Allah verecektir dedirten şey işte rahim ismidir. Sen yeter ki gayret et. Allah katında boşa gitmeyecektir senin gayretin. Bu bu iddialı cümleler rahim isminin tecellisiyle, rahim ismi var olduğu için kurabildiğimiz cümlelerdir ve mesuliyetimizin mü mükafatı olan bir saikayi şevktir. Saikayi şevki çok sevdim çünkü epey bir zamandır ben. Ben motivasyon kelimesinin Osmanlıcası acaba ne ola ki diye düşünüyordum çünkü hep motivasyon motivasyon diyoruz acaba bizim kendi dilimizde bu ne e, sayıkayı şevkmiş arkadaşlar insanı şevke sürükleyen insanı şevkle çalışmaya şevkle insanın içinde şevk duygusu uyandıran efendim e, şey demek dolayısıyla motivasyon demek nedir bu motivasyon yani insanı amele çabaya, gayrete sevk eden, dünyevi muhrevi işlerimizde gayrete sevk eden şey işte rahim ismi. Demek ki Rahmaniyetin karşısında dünya ve ahiret mümin ve kafir müsaviyken iken rahimiyetin karşısında bunlar bir farkı bazı ile ayrılıyorlar. Efendim ferikun fil cenneti ve ferikun fil seir. Bu da Şura suresi 7. ayet. Bir grup cennete ve bir grup da cehenneme oluyor. İşte dünya ve ahiretin rahmanı, rahmanı ve ahiretin rahimi yahut mümin ve kafirin rahmanı müminin rahimi denilmesinin sebebi budur. Şeyh Abduh merhumun bunlara işaret yoktur zannıyla eslafın bu tabirlerle gösterdikleri farkları ihmal etmesi doğru değildir. Abduh'un tefsirini burada şimdi eleştiriyor. Zira Rahman lugatan dahi Allah'a has olan sıfatı galibedir ve taalluku fiilisi yoktur. Yani bir fiile bağlı değildir. Ezeliyetinmüş ir ve mebdeen hazırdır. Başlangıçta başlangıca nazırdır Rahman isminin tecellileri. Rahim de ise bu hususiyet yoktur ve taalluku fiili vardır. Demek ki la yezel de cemli sonsuz hayatta cariidir. Rahmeti Rahman ibtidaen iradeyi hayra raci bir sıfatı zatiye özetliyor yani şu anda. Dolayısıyla aslında burayı okumasam da olur ama hızlıca okuyayım. Rahmeti Rahim de intihaen netice itibariyle fiili hayra raci bir sıfatı fiiliye telakki edilmek ahseni vücûhtur en güzel yorumdur. Şu halde Rahman ile Rahim başka başka birer manayı rahmeti haiz olarak birbirlerinden birer cihet ile temayüz etmiş oluyorlar. Zaten e, esma Yusna müellifleri, alimleri, şarihleri arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın isimleri içinde birbirine tamamen eşit arasında hiçbir nüans bulunmayan eş anlamda iki ismin olmadığını söylüyorlar. Yani Rahman da merhametli Rahim de merhametli. Peki arasında ne fark var? İşte sayfalardır. Bunu anlatıyor Elmalı Hamdi Yazır. Demek Rahman ve Rahim sıfatları sadece bir tekit için tekrar edilmiş değildirler. Okumadık ama demek ki Abduh öyle diyor. Ona cevap ver şimdi ve her birinin kendine mahsus bir manayı tesisi ve bir veçhi mübalası vardır. Kendi cihetinden bir mübalalı merhamet ifade ediyor. Her biri bir cihetten rahmeti rahman ebladır daha belidir çünkü her mahluka muzaf olur her mahluka erişir Allah'ın rahman ismi. Diğer cihetten rahmeti rahim ebladır daha belidir etkileyicidir çünkü öbüründen ziyade fiili bir feyzi havi ve niyabeten kullarında da caridir. Yani insanın bir gayretinin neticesi olduğu için ve kullar da bu ismin tecellisiyle ahlaklanabilecekleri için efendim. O açanda o daha tesirlidir. Bazı tefsirlerde de buna işareten Rahmeti Rahman Celailini am nimet büyük nimetler, Rahmeti Rahim ise deka iki ni'am yani ince teferruata dair nimetler ile alakalıdır, alakadardır derler. Rahmanın mevsufu has mütalaka amdır. Mevsufu yani Rahman isminin vasıflandırdığı varlık özel. Yani sadece Cenab-ı Hakk'a mahsus. Müteallakı ise yani onun tecelli ettiği, onun taalluk ettiği ise âmdır, umumidir. Rahimin mevsufu âm, yani rahim herkes rahim olabilir az önce söylediğimiz gibi, müteallakı hastır. Yani e, nereye taalluk eder? Senin gayretine, senin çabana taalluk eder. Öyle herkesi değil amel sahibi ihlas sahibi ihsan sahibi insanlara taallük eder ve işte Allah Teala böyle muzaaf yani kat kat bir sıfatı rahmetle müttesıftır ve bunlar nev'i beşerden bedbinlik hissini silmeye, ümitsizlik hissini silmeye ve onun yerine namütenahi bir nikbinlik, iyimserlik hissi ikame etmeye kafidir. Sureti umum yani biliriz ki Rahman ve Rahim isimleri sayesinde Allah Teala bana Yaratılışta ne gerekiyorsa vermiştir. Eksiklere odaklanmayıp verilenlere odaklanırsanız bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca eksiklerde de bir hikmet vardır. O hikmeti de e, ahirette anlayacağız. Büyük ölçüde. E, ve benim yaptığım hiçbir şey zerre kadar olsun boşa gitmeyecektir. Hatta ve hatta bırakın yapmayı niyetlerimle bile ödüllendirileceğim ben. Yani siz de öyle. Eğer güzel bir niyete sahip olursam, samimi bir şekilde, onu yerine getiremesem bile yapmış gibi e, kabul edilecek Allah katında. Hiçbir çabam, hiçbir iyiliğim boşa gitmeyecek. Bu insana ne büyük bir iyimserlik ve e, gayreti hani teşvik, işte gayrete motive ediyor insanı değil mi? E, şevke, e, sevk ediyor. Sayıkayı şevk o demek. Efendim sureti umumiyede matlup olan iman ve ikanın ruhu da budur. rahman rahimi münkir olan kafir istediği kadar bedbin olsun. Bir takım dünya görüşleri arkadaşlar işte Allah'ın inkar ettiğiniz zaman o zaman niye çabalıyorum ki ben? Niye bu dünyada acılara katlanıyorum? Niye mahrumiyetlere yokluklara katlanıyorum? Ahiret yoksa... Bu dünyayı izah etmeniz imkansızlaşıyor ve oradan da çok büyük bir karamsarlık doluyor. Fakat müminin bedbinliğine hiçbir sebep yoktur. Vel akıbetü lil müttegîn, akıbet takva sahiplerinin olacaktır ayet kelime Ve besmeleden alınacak ilk feyzi ilahi bu neşedir. Ve bilhassa da, Dediğim gibi bütün esmasının içinden Rahman ve Rahim isimlerinin seçilmiş olmasıdır. Burada hızlıca Besmele'nin terkibiyle ilgili, cümle yapısıyla ilgili bir iki bilgi veriyor. Onları hemen hızlıca aktarayım. Besmele zahirde bir nispet-i izafiye ile iki nispet-i vasfiye, izafi demesi isim tamlaması. Yani Bismillah'i Allah'ın ismiyle. Allah'ın ismi isim tamlaması e, ve iki nispeti vasfiye yani iki tane sıfat tamlaması. Rahman olan Allah ve Rahim olan Allah. E, yani bir isim tamlaması ve iki sıfat tamlamasıyla başında bir nispeti taalluktan mürekkep. Bir harfi icirinin ifade ettiği bir bağ var orada. Bir şeyle demiş oluyorsunuz. Onu bir fiile bağlıyor konuşmuştuk yine de konuşacağız. Müstakil bir mürekkebi tam. Hakikatte ise bu taallukun ifade ettiği mahsuf ve mukadder bir nispeti tamme ile gayet veciz ve beli bir kelam-ı tamdır. Yani tam bir cümle olması için burada bir fiil eksik, yüklem eksik. Onun eksik olması da bu cümleyi daha beli hale getiriyor. Niye? Çünkü böylece bütün hayatımızı kuşatıyor. Yani böyle olsaydı mesela "Oku bismillahirrahmanirrahim." Kur'an'ın başında olduğu için yani "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla okuyorum." olsaydı o cümle. O zaman sadece okuduğumuz zaman Bismillahirrahmanirrahim diyebilecektik. İşte bunu çok konuştuk biliyorsunuz. Başındaki fiilin mahsuf olması onun bizim bütün hayatımızı kuşatan, o anda ne yapıyorsak onu kastettiren ve çok daha etkili ve belli bir cümle kılıyor Besmele'yi. O baştaki fiilin düşmüş olması. İsmillah bir terkibi izafi'yi söyledim. Allah-u Errahman bir terkibi vasfiyen yani sıfat tamlaması, allah Rahim de diğer bir terkibi vasfiyedir, sıfat tamlamasıdır. Böyle bir şey var Besmele'nin. Burada uzun uzun onları izah ediyor gramatik olarak. Onları geçiyorum. İşte iki nispeti vasfiyye ile yani iki sıfat tamlaması ile bir nispeti izafiyeden bir isim tamlamasından müteşekkil olan Rahim terkibi evvelindeki B edatıyla Gayrı salih bir mef'ulün bih veya bir hal teşkil edip muzmar bir cümleyi fiiliyenin yani örtülü orada gizli bir fiil cümlesinin failine taalluk eder. Yani burada bu Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ne yapıyorsa artık o orada gizli. Onu söyleyen kim? İşte o söyleyen kişi yaptığı fiili Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismine bağlamış oluyor rahman Rahim dediğinde ve e, böyle mufassal yani Rahman'ı açtı, Rahim'i açtı Allah ismini iki hafta anlattık. Efendim bu kadar detaylı, bu kadar katman katman anlamları olan e, Cenab-ı Hakk'ın e, özel ismi, ismi Has'ı ve bütün esması içerisinde öne çıkan ve merhamet ifade eden iki ismini o yaptığınız işe, Bağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük bir zikirdir bu açıdan Bismillahirrahmanirrahim. Burada mahzuf olan fiil besmele diyen kimsenin teşebbüs edeceği okuyorum, okurum, yazarım, yerim, içerim, kalkarım, otururum, başlarım ila ahlihi gibi bir fiildir. Herhangi bir kimse başlamak üzere olduğu muradını kalbinde gizleyerek besmeleyi çeker. Mesela yemek yapacağım şimdi iftar sofrası hazırlayacağım. Ben daha arkadaşlar eve yeni geldim yemek yapacağım. İftar sofrası hazırlayacağım. Kalkıp mutfağa Bismillahirrahmanirrahim diye girdiğinizde ne demiş oluyorsunuz? İşte mutfağa işimin başına besmeleyle geçiyorum ya Rabbi hani senin rahman rahim olan ve anlamları sınırsız olan Allah ismine sığınarak bu işe girişiyorum demiş oluyoruz ve İsmi işinin evveline ha bir de bu var. Eğer fiil bir fiil olsaydı Besmele'nin başına mesela işte Edhulu, Edhulu Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle giriyorum mutfağa deseydim o yaptığım işle Allah ismi arasına Edhulu'yu sokmuş olacaktım. Ama onu düşürerek ne yapıyor? Ben mutfağa girerken Bismillahirrahmanirrahim dediğimde ilk kullandığım kelime Allah ismi oluyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada da böyle bir incelik var. O fiili düşürerek ne yapıyor? İsmullahı işinin evveline fasılasız yapıştırabilir. Doğrudan doğruya Allah ismini anarak e, işe girişmiş olabilir. Böyle hazifler yani fiillerin düşmüş olması, Kanaat Arap'ta çok olduğu gibi lisanımızda da vardır. Mesela misafiri teşii ederken uğurlamak demek. Devletle, selametle, devletli selametle, şerefu ikbal ile. Ah nerede kaldı bunlar? kendine iyi bak diye gönderiyoruz arkadaşlar. Bu kendine iyi bak bazen benim de ağzımdan kaçıyor. O kadar kulaklarımız duyduk ya artık. Vallahi benim nazarımda o kadar itici bir cümle ki aslında arkadaşlar. Kendine iyi bak hele hele biri yakınımıza söylediğimizde yani başıma iş çıkarma demiş oluyoruz. Kendine iyi bak. Bir de sen varsın yani. Sen kendine iyi bak. Yani sen kendinle baş başasın demiş oluyoruz Allah'a emanet Allah'a ısmarladık bunların hiçbiri onun yerine tutabilir mi arkadaşlar Allah'a ısmarladık bile değil bak devletle selam devlet burada nimet demek arkadaşlar devlet mesela devamı devlet vardır şeyde sofra dualarında devamı devlet devletin devamı değil nimetin devamı başına devlet kuşu kondu deriz ya o devlet işte siyasi anlamdaki devleti kastetmiyor nimet anlamında Selametle, devletlü selam, devletü selametle, şerefü ikbal ile yahut bil izzi vel ikbal, izzet ve ikbal ile deriz ki gidiniz fiilini kalbimizde gizleyerek. Hadi selametle orada gitmek var. Yani selametle gidiniz var. O gidinizi söylemeyiz, selametle deriz. Bir kelimeden bile tam ve belli bir cümle yaparız ve muhatabımız da anlar. Bunların diğer fiillerde de emsali çoktur. Filan namına, filan şerefine ki yapıyorum, yiyorum, kezarlık sıhhat-ı afiyetle yiyiniz demektir. Malum olduğu üzere her millet en mühim işine büyük tanıdığı bir isim ile başlar. Arap müşrikleri de sözlerine ve işlerine Bismillah, Bismil gibi putlarından birinin ismiyle ile başlarlardı. muamelat ve Beşeriye'de Yahassa resimlerinde yani kutlamalarda, törenlerde, resmi törenlerde ve icraat mahsusada filan namına, filan şerefine gibi bunun türlü türlü misallerini görürüz. İşte besmelede fiilin tehiriyle, o fiili söylemeyerek, arkaya bırakarak, İsmullah'ın takdimi, Allah'ın ismini en başa geçirerek cümlenin başında Bismillah var. Bütün bunları red ile mebde'i yalnız, başlangıcı yalnız Bismillah'a kasretmek, ona mahsus kılmak içindir ki ne kendim ve ne başkası hatıra gelebilen hiçbir namile değil ancak Allah Teala'nın namiyle şu işime başlarım, başlıyorum demektir. Binaenaleyh Besmele bu suretle bir de tevhid manasını tazammın etmiştir diyor. Şimdi bu izahattan sonra Besmele'nin lisanımıza göre Mümkün farz edilebilecek tercümesi şu suretlerden biri olmak lazım gelir. Yani isim kelimesini uzun uzun anlattı. Allah ismini, Lafzatullah'ı anlattı. Rahman ve Rahim'i iki haftadır anlatıyoruz, anlattı. Şimdi bu anlamları, bu cümleyi oluşturan kelimelerin anlamlarını öğrendik. Buna göre nasıl tercüme edebiliriz bunu dilimize, bu cümleyi? Buna bakalım diyor. Neler olabilir? Bakıyoruz diyor. Bir, çok merhamet edici bir Rahman olan Allah'ın ismiyle. İki, Rahman Rahim olan Allah'ın ismiyle. 3 Rahman Rahim olan Allah ismiyle yahut adıyla. 4 Rahman Rahim olan Allah namına. Öyle tercüme edebiliriz. Lakin evvel emirde bu suret bu dört suretten her birindeki olan rabıtayı vasfiyesi bakın ne incelik bir su ihamı mütezamın oluyor. Bir kötü bir Fikir var burada. Kötü bir olmaması gereken bir şey, bir evham getiriyor insanın aklına. Çünkü olmak fiili lisanımızda hem kenunet ve hem sayruret manalarında müşterek bulunduğundan evvel değilmiş de sonradan rahman Rahim olmuş gibi bir manayı Hudurs-i İham'dan yani içim, aklımıza böyle bir mana getirmekten hali değildir. Rahman, Rahim olan Allah adına yani bu başlangıçtan beri Rahman ve Rahim olan anlamına da gelebilir. Sonradan olan anlamına da gelebilir. Çünkü biz olan kelimesini bu ikisi içinde kullanıyoruz diyor. Ee, olan yerine bulunan rabıtası da iyi olmuyor. Binaenaleyh bu rabıtayı hasfetsek yani olan ve bulunan kelimelerini kullanmadan 5. tercüme 5. seçenek Rahman. Rahim Allah'ın ismiyle yahut Rahman Rahim Allah ismiyle demek daha doğru olacaktır. Bunda da Allah ismi zatının ehem olan takdimine riayet edilmemiş oluyor. Yani en başa gelmesi ne demekte az önce anlattı. Bunu kaçırmış oluyoruz. Çünkü o burada Rahman ve Rahim başa gelmiş oluyor. Allah ismi sona kalmış oluyor. Ve bir netice fiil ile rahmetin arasını açmış oluyoruz. Binaleyh Allah ismini sıfatları ile beraber bir isim halinde hikaye ederek 7. seçenek Allahu Rahman Rahim ismiyle yahut Allahu Rahman Rahim'in ismiyle denildi. Doğrudan doğru Allah ismi mebde yapılmış olacak ve başlangıca getirilmiş olacak ve ma mafih vaslı rahmet yine temin edilemeyecektir. Bunu Allah, Rahman, Rahim ismiyle suretinde söylemek lisanımızca hepsinden selis olacak ise de bunda bir teslis ihamı hatıra gelebiliyor. Yani sanki üç tane tanrı varmış. Gibi. Gerçi ismiyle denilip isimleriyle denilmemesi bu ihamı bu evhamı defa yani yok etmeye kafi ve aynı zamanda esma ve sıfatın taaddudu tevhid-i zata gayrı mani ise de yani sıfatların çok olması zatın tek olmasını engel değildir bir bir zat tek olup onun sıfatları çok olabilir böyleyse de böyle Tadat suretinde üç ismin birer ismi zat gibi mülahazası tebaddü edeceğinden bunları kesreyi vasfiye ile rapdelerde kelime gibi okumak Salim olacaktır Fakat bunda da tetabu terakip kuşkusundan kurtulamayacağız O halde Diyor. Şimdi bunlardan bir şey anlamadığımızı, aklımızda da bir şey kalmayacağını biliyorum. Ama bütün seçenekleri düşündüğünü ve her birinin zayıf noktasını, eleştiri noktasını dile getirdiğini ve neticede şöyle bir karara vardığını görüyoruz Elmalı Hamdi Hazır'ın. O halde ne müfredatını yani tek tek kelimelerini ve ne terkiplerini tamamen tercüme mümkün olmayan ve hele vücuhu belagatı yani küçücük bir cümleyle içerdiği derin anlamları, ahengi beyanı hiçbir suretle kabili nakli olmayan. Şimdi Rahman Rahim Allah ismiyle bu mu yani daha kolay söyleniyor? Bismillahirrahmanirrahim mi daha kolay söyleniyor? Dudaktan başlayıp bir de böyle bir şey var yani lisanla ilgili de bir hikmet var. B ile başlıyor dudak harfidir B. Dudaktan başlayıp bütün batmı devriyle e, hemzede boğazın göğüsüne bitişik olduğu yerden çıkar. Bütün o insanın içini dolaşarak haalar öyle e, uzatmalar metler e, hatta e, karından gelir uzatmalar metler. Yine dudakta nihayet bulan. Biz B ile başladı, bütün içimizi dolaştı telaffuz esnasında ve mimle sona erdi, yine dudakta sona erdi. Hurufunun, harflerinin nizamı halaveti bile, düzenindeki, terkibindeki tatlılık bile başlı başına bir bedia olan, eşsiz bir terkip olan ve bununla beraber her Müslümanın ve her Türk'ün pekala bildiği ve az çok anladığı bir vecize bulunan besmeleyi, bir ile veya adıyla tabiri namına tercüme etmeye kalkışmayıp herhalde aslıyla söylemek ve bu gibi izahlar ve tefsirlerle de mefhumunu manasını tasavvur ve mütalaya çalışmak bir emri zaruridir. Yani biz bunu zaten en başta söyledi ya Allah ismini çeviremeyiz. Türkçesi yok. Başka bir dile tercüme. Değil. Rahman ve Rahim'i söyledi esirgeyen, bağışlayan desek olmuyor, ne kadar yetersiz geliyor. E oldukları gibi bıraksak isim kelimesi zaten Türkçe'de kullanılıyor. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle bir ile için mi çeviriyoruz yani Türkçe'ye bunu diyor? Bunun yerine aslıyla söyleyip bütün bu hikmetlerden de istifade edebilsek diyor. Bir de tabi şey var arkadaşlar evrenselliği sağlar bu. Siz dünyanın herhangi bir yerinde Bismillahirrahmanirrahim dediğinizde veya Bismillahirrahmanirrahim diyen birini duyduğunuzda onun Müslüman olduğunu hemen anlarsınız. Bir parola gibidir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, tayif'ten dönerken biliyorsunuz Addas'ın yani bir müşrikin bağına e, girmişlerdi o taşlanma sırasında. Orada e, o müşrikin kölesiyle onlara bir tabak üzüm göndermişti. zeyt ve Peygamberimiz Zeyd ile beraberdi. zeyt bin Harise ile. O üzüme elini uzattığında Bismillahirrahmanirrahim dedi Peygamberimiz. Addas irkildi. Bu, bu cümleyi buralarda hiç kimse söylemez. Sen kimsin dedi. E, Peygamberimiz de ona Addas o bağ sahibinin kölesi peygamberimiz ona sen nerelisin peki dedi ben Ninovalıyım dedi sen kardeşim Yunus'un memleketinden misin dedi yani bir besmelenin nasıl bir tanışıklığa nasıl bir bağ kurmaya sebep olduğunu düşünün efendim ve Adas orada sen Yunus'u biliyor musun diyor işte peygamberimiz de, o, o da bir peygamberdi ben de bir peygamberim deyince elini ayağını öpüyor peygamberimizin ve e, i̇man ediyor peygamberimize arkadaşlar. Bir de e, Allah rahmet edersin Ali Murat Daryal Hoca'nın böyle bir hatırası vardı. E, kendisi işte çok eskiden epey bir eski yıllarda bilmiyorum 50'lerde mi 60'larda mı e, Paris'e gitmiş. ona O zaman bu kadar dünyayı dolaşmıyor Müslümanlar yani o kadar böyle her yerde bu kadar çok Müslüman yok kendime bir, o selam vermeye çok önem verirdi ve bir yere girdiğinde selam vermeyenlere çok kızardı rahmetli her yere girdiğinde selam aleyküm diyormuş bir gün böyle metroya girmiş kompartmana girmiş selamun aleyküm demiş yani insanlar anlamıyor ama o söylüyor birisi böyle yerinden zıplamış oprandan. hemen böyle dönüp bakmış aleyküm selam falan demiş işte biraz konuşmaya başlamış Cezayirli bir Müslümanmış Ondan sonra ve hocamızın işte oraya bir sağlık probleminden dolayı gittiğini öğrenince bütün cebindeki paralarını çıkarıp hocaya veriyor. Diyor ki işte sen burada gurbettesin diyor. Bir selamla. Yani niye böyle duygusallaştım ben de bilmiyorum. Doğrusunu isterseniz şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, Müslüman mesela... Öyledir. Dünyanın bir yerinde siz bir ezan duyduğunuzda, bir minare gördüğünüzde orası hakkında ne düşünürsünüz? Bunlar şiardır. Yani Müslümanların şiarlarıdır arkadaşlar. Seneler seneler önce Afrika'ya yardım götüren ben daha bekardım. Yani demek ki 30-40 sene önce Afrika'ya yardım götüren bir e, Türk ekibi. Orada gene bir kriz olmuştu. Açlık e, olmuştu. O hatıralarını anlatıyor. Diyor ki bir köye girdik gittik gittik baktım ki insanlar Müslüman fakat ben e, nasıl anlatacağım bir kelime bile ortak konuşmuyoruz ben sadece yardım götürmüş birisiyim e, ben dedi Fatiha'yı okumaya başladım ben Fatiha'yı okuyunca bunlar bana sarıldılar işte evlerine davet ettiler yani içlerine aldılar ve o köyde yıllardır duran misyoner bir papaz bana dedi ki sen bunu nasıl başardın ben bu kadar yıldır buradayım daha hala bir tanesi bile beni evlerine davet etmediler dedi. Dolayısıyla bunlar şiarımızdır arkadaşlar. Bunları tercüme etmek, bunları işte Türkçesi de olur demek veya işte herkes kendi dilinde okusun, anlasın demek bana sorarsanız ya ihanettir ya gaflettir arkadaşlar. Başka bir izah bulamıyorum doğrusunu isterseniz. Binaenaleyh diyor, Elmalı yazır bir miftahı kül her şeyi açan bir anahtar yani. Her şeyin anahtarı. Ve bir ayeti tevhid olan, Allah'ın birliğini ifade eden bir ayet olan Bismillahirrahmanirrahim nazmı mecidine muvahidi müşrik yapacak olan Bismillah-i vehhab-bahil gibi bu manayı taşıyan esirgeyici, bağışlayıcı Tanrı adıyla Affedersiniz. Bismi ilahi vehhabin behilin manasını andıran esirgeyici bağışlayıcı Tanrı adıyla gibi münker tercümelerle tahrife özenmekten ihtiras etmeye bundan kaçınmaya mecburuz diyor Elmalı Hamdi diyor. Bunu hangi yıllarda yazdığını da tekrar hatırlayalım ve Allah Teala'dan ruhunu şad etmesini dileyelim. Geldik burada şimdi tek tek e, kemeleri anlatıp e, tercümesinin nasıl olabileceğini, olup olamayacağını açıkladıktan sonra e, henüz daha tefsirine yeni girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Besmele'nin menatı tefsiri diye bir başlık atıyor. Besmele'nin yüce tefsiri. 5 dakikamız var ama biz de gidebildiğimiz kadar gidelim. Anladık ki Besmele'nin bir kelamisinde en ziyade amil olan nokta baştaki bağ harfi. Yani Besminin içerdiği bütün anlam bu B'de. Bunu anladık. Bu sayededir ki biz İsmullah ile Allah'ın ismiyle visal peyda ediyoruz. Yaptığımız işleri Allah'ın ismiyle buluşturuyoruz. Bütün vücudun, varlığın ve terakkiyat vücudun ve bu varlığın gişmesinin mebde-i evveli başlangıç noktası ve matlubu olan, varmak istediği yer olan Allah'ı Rahman, Rahim'in ismine kalbimizde niyet ettiğimiz ve henüz vücudunu görmediğimiz iradî fiilimize rapt ederek, çünkü başlarken söylüyoruz ya bunu. Mesela ben şimdi burada konuşmaya başlarken besmeleyi çekiyorum. Daha daha konuşmadım, daha yeni başlıyorum. Yani ortada olmayan bizim seçtiğimiz ama henüz ortada olmayan fiilimize Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismine. Rapt ediyoruz. O fiile bağlıyoruz. Besmine çekerek. Henüz vücudu rapt ederek lafzı veciz, manası cihan şumul. Lafzı çok özet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar. Ama manası cihanı kapsayacak kadar geniş olan bir kelamı beli söylemeye bilmemize vesile olan ancak bu bağdır. Yani bağlayma, o bağlamayı yapan fiillerimizi Cenab-ı Hakk'ın ismine bağlamayı yapan bu başındaki B harfi celik. Bizim işimiz, bizim işimizde ne kadar faili muhtar olursak olalım, yani kendi davranışlarımızı seçmede ne kadar hür olursak olalım, efalimizin illi tahammesi olmadığımız muhakkaktır. Yani biz e, evet bu mesela bu akşam işte e, şu saatte Fatiha tefsirini anlatmayı ben seçiyorum. Ama bu işi tamamlamamı, bu işi yapmam tamamen benim elimde mi? Yani seçmek senin elinde ama onu... Tamamlamak, o efalin illeti tahammesi yani bütün sebepleri benim elimde ben istersem istediğimi yaparım diyebilir miyiz? Böyle olmadığımız muhakkaktır. Çünkü bizim iradelerimiz vücut silsilesinin, varlık silsilesinin kat'i bir haddi evveli değil. Yani varlık benim istememle başlamıyor iyi bir e, haddi evveli değil, onun cereyanı içinde yani varlık devam ediyor, olaylar devam ediyor, hayat devam ediyor. O arada bir lahzayı tahavvüldür. O arada ben araya giriyorum ve diyorum ki ben şunu yapmak istiyorum diyorum. Yani ne başlangıç benim elimde ne de o başlaymak istediğim işi tamamlamak benim elimde. Ve bunun için biz bütün iradelerimizin bila arıza ve bila müzahim fiile çıkışı görürüz. Eğer her şey benim elimde olsaydı niyet ettiğim her şeyi yapabilirdim. Ama niyet ediyoruz bir bakıyoruz bir arıza çıkıyor. Bir bakıyoruz çok zorluklar çıkıyor. Müzahim zorluklar. Demek muvaffakiyetlerimiz illet ula ile iradelerimiz arasındaki nisbetin feyizine tabi. Yani bir e, durumun yaratılmış olmasının illeti ulazı onu ilk başlatacak olan ile bizim iradelerimiz arasında bir uyum olduğu zaman biz istediğimiz şeyi yapabiliyoruz yani Allah'ın ol demesi gerekiyor kısaca bu feiz iktida en rahmani intiha en rahimidir Biz gerek anlattık Biz gerek bilelim ve gerek bilmeyelim kainatta bu Nispet bu izafet bu taalluk, bu ittisal bir kanunu küldür. Yani Cenab-ı Hak ol demedikçe, başlangıçta onun Rahman ismi, nihayet onun Rahim ismi tecelli etmedikçe hiçbir kuş yuva kuramaz, kalkıp uçamaz, hiçbir insan kalkıp işine gidemez, ben mutfağa giremem, hiç kimse bir şey yapamaz. Ve vücudu eşya, varlık yani, bu kanunun inkişafıdır. Yani bu yaratılıştaki kanunun aşama aşama açılmasıdır. İşte besmele bağısıyla, başındaki bey, biz de bu kanunu şuurileştiren bir amili lafızız. Yani besmele dediğimizde biz ne demiş oluyoruz? Ya Rabbi ben kalktım, işte Fatiha tefsirini okumaya başlıyorum. Ama sen Rahman ve Rahim isimlerinle tecelli etmezsen, sen fırsat vermezsen, sen yaratmazsan, senin Allah ismin, senin o Allah isminin içerdiği e, yaratıcılık tecelli etmezse... Ben bunu kendi kendime yapamam. Ben ancak senin Rahman ve Rahim olan isimlerine, senin Allah ismine Rahman ve Rahim sıfatlarına sığınarak onların tecellisiyle ancak bu irademi gerçekleştirebilirim demiş oluyoruz. Ve bu levha şuur ondan maksudu aksa olan bu noktayı vücuttur ve bu cihetle besmelenin mihveri tefsiri bağdır. O bağı B harficeri kurduğu için ile demek ya ve buna binaen Besmele'nin manası bağdadır. bağın sırrı noktasındadır denilir. Çünkü nokta olmadığında o Y de olabilir, T de olabilir, birçok harf olabilir Arapça bilenler bilir. Bu hikmete ve bu kanuna işaret içindir ki Türk şairlerinin medarı iftarı olan Hakani merhum hilyesinde ne demiştir? Olmasa besmele resmi, e, resmi mev, memdud cinsi eşyada olur muydu vücut diyor. Besmele'nin B'sindeki o uzatma olmasaydı e, cinsi eşyada yani yaratılmış şeylerde hiç varlık olur muydu diyor. Bakalım arkadaşlar bir saat oldu. Kaydı da kaçırmayalım. Yine bu besmele tepsirine kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bayram ertesi biz gün ve saati size duyuracağız. Şimdiden hepinize Kadir Geceniz mübarek olsun. Bayramlarınız mübarek olsun. Sağlık, afiyet, huzurla inşallah nice nice bayramlar göstersin Rabbim. Ve asıl bayramın arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın huzuruna, onun bize anlattığı, öğrettiği gibi... Böyle yüz akıyla vardığımız gün olacaktır. O günde birbirimizi kutlamak bizlere nasip olsun inşallah. Allah'a emanet olun.